felsefesi diye bir ders e, yüksek lisans dersi bu dönem üzerinde çalıştım. Aslında bu bağlamda Sartr'ın önemini vurgulamaya çalışacağım. Bütün bir duygu felsefesini Sartr'ın burada bir değerlerine kullanarsız. Benim öne çıkarmaya çalıştım. Sartr'ın bu bağlamda halimin emini yitirmeyen bir külotop olması. Çünkü egzystansiyelizmler her <gülüyor> yer olarak düşünüldü. Ben yani, burası geçmiş bir düşünce olarak Sartr'e de haksızlık edildi o haksızlığı giderebilmek için birkaç noktayı öne çıkarmak istiyorum. Bu derste sır adı geçtiği için Sartır'ın. Ee, ve gördüğüm kadarıyla çağdaş duygu üzerine hem bilimsel hem felsefi tartışmalarda Sartır'ın söylediklerinin hala geçerli olduğunu ve önemsendiğini e, en azından öğrencilerle ona tanıklık yaptık. Sartır'ı neden önemsiyorum? Çünkü özgürlük üzerine bir özgürlük tarzı söz edersek, hakikaten bu felsefenin felsefeyi yapan insan daha da yaşayan bir biyografisine baktığınızda e, gerçek bir devrimci gerçek özgürlüğü yaşayan bir isim, kendisinin insan özgürlüktür dediği kadar var yaşamın öyle geçmiş. Kendi ülkesinde İki politikalara karşı çıktığı, e, evinin bombalanma mevcutları ya da sartılı vurun sesleri, bütün bunları yaşamış birisi olarak e, hayranlık duyduğumuz birisi. Yani yaptıklarıyla felsefesi arasında bir e, tutarlılık var. Bazen felsefecilerin e, yaptıkları işi uygun bir yaşam tarzı e, olup olmaması gerektiği tartışılıyor. İnsanlar genellikle bu bir iş değil. E, felsefenin, filozofun da öyle Sokrates gibi çok erdemli olup e, öyle bir yaşam sürmesi gerekmez türünden tezler var. İnsanlar onu yöne sürüyorlar nasıl olsa. Yani gündüzleri geceleri kırt olabilirsiniz bundan. <gülüyor> e, doğru gelmiyor bana doğru. E, hakikaten felsefeci e, erdemli yaşamaya, örnek yaşamaya uygun bir insan. Yani en azından öyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle özürler ve bahaneler sunmak Sartre'ın hem ne düşüncesinde de hayatında olan bir şey. Sartre önemli kılan O zaman Sartre için şöyle söyleyebiliriz. İnsan mutlak anlamda özgür ve mutlak anlamda yaptık ettiklerinden sorumludur dediğimizde Sartre bu iki kavranın sorumluluk ve özgürlük ben Varlık e, ve İçlik'ten e, önce yazdığı aşkınsal ego, aşkınsal lafını da sen zelmetsin ya çocuğum hmm. ama ne yaptım? Sazen ego ver, e, öyle diyelim. Coşku diye çevrilmiş orada gördüm. Ben duygu demeyi tercih ediyorum. Çünkü coşku bazen duyguların çok coşkulu olmadığı da olabilir. Mesela Saatçı'nın bahsettiği gibi edilgen bir bizim çok coşkulu bir şey değildir. Yani belki böyle bakmak lazım. Ee, bana göre Saat'ın bu sorumluluk özgürlük felsefesinin üç temel kavramı. İşte bu aşkın sağlık, ter ego, ingelen ve aldının ayrımı önemli bir şey. Ve uygunlarla ilgili söylediği şeyler. Yani emosyon ya da eski adıyla pasyon ya da passion dediğimiz şey. 20. yüzyılda ki en büyük değişiklik de aslında Sartre'nin e, entelektüel hayatını konumlandırabiliriz. Bu da halilerden sonra görüngü bilim ya da terapiyoloji dediğimiz e, buna bazen yöntem diyorlar. Gerçi onu müsaitden sonra kimse yöntem olarak düşünmedi. Yani bir, bir bakış biçimi diyelim. Deneyimi e, bir kere bir özdeşlik e, kavramı dışında özlerin özdeşlik kavramı dışında ele almaya başladı. Bu önemli bir gelişme. Sartre'de de özgürlük bahsetmesinin temellendiği yer burası. Atelos olarak bakıyor. İnsanın varlığı kendiyle örtüşmeyen bir varlık. Yapıp ettikleri, daha doğrusu e, Freud'dan, Heidegger'den, Beriga'dan, Sartre'den hepsinden bahsettiğimizde aynı ruh, aynı düşünsel e, ortaklık var insanın yapıp ettikleriyle anlaması arasında büyük bir fark Büyük bir gecikme söz konusu. İnsanın kendi bilinciyle de ilişkisi bu biçimde, zaten bilince hiçlik olarak adlandırılması, bilinci ikiye bölmesi, konumsal ve düşünümsel bilinç diye. Bütün bunlarda bu identity yani özlerin, daha ya doğrusu insanın diyelim biz, Kendiyle özdeş, yani bütün bir hayatı boyunca aynı şey olarak yaşamadığı bir zemlet özel bu temel düşünce üzerinde eleştirdiğimizde iki şey görüyoruz. Yine Haydi Gerden bir şeyleri kullanım değerlerini dikkate alarak, bir network, bir ağ oluşturarak ...şeyleri sömürmeye değerli bir düzende yaşıyoruz. Her şeyi kullanım değerine göre ölçüyoruz. Ve bu kullanım değerine göre ölçmek demek... ...onları nesneleştirmek. Nesne de morfolojik bir sendrom. Her şeyin aslında tamamlanmış, bitmiş bir şey olarak algılanması demektir. İnsan da aslında bu tamamlanmış, bitmiş şeyleri... ...bu şekilde kendi... E, zihninin belirlenimi olarak onlar üzerindeki hakimiyeti bu. Öyle değerlendiriyor. Yani her şeyin değeri ya da değerlendirmesi insanın vereceği bir kararda. Bu konunun. insan özmesi de aslında yine bir tözsel olarak düşünüyorum. Etkilenmemesi lazım. Hem mütünselliği açısından hem özgürlüğü açısından hem sorumluluğu açısından insanın da bahsediyorsak, tözsel olarak söz etmemiz lazım ki yapıp ettikleri bunu etkilemesin. Böyle bir otonomisi olmasın diye söz etmemiz gerekiyor. Böylece dünyanın akıllı bir varlık olarak dünyanın efendisi olarak kendini gösteriyor. Kendisi etkilenmiyor ama her şeyin ne olacağını insanın kendisi karar veriyor. Tabii bu, buna en güzel bir adım, kartezyen ego dediğimiz böyle bir şey, köşesel olan egodan, benden söz ettiğimizde e, en çarpıcı eleştiri Freud'un, Narsizm üzerine yazdığım kitapta bu e, söz konusu güzel bir eleştiri sunuyor orada. Freud bize şunu söylüyor, Narsizm adı kitabında, psikanaliz İnsanın e, kendini dünyanın efendisi sayılıyor. Yani her şeyi kralı <gülüyor> olarak gösteren insanın küçük düş, düşürücülüğü yani küçük düşüden üçüncü şey psikoanalisi diyor. Diğerlerim de de Kopernik e, devrimi. insan evrenin merkezi değil diyor Kopernik. İkincisi Darwin. insan hayvanlar aleminin kralı değil. Onun ispatlamışı. Üçüncüsü de Psiko analiz, ego, ben, kendi evinin e, efendisi, ben. Yani, böylece yeni bir şey devreye gidiyor. İnsanın beni dış ilişkilerinde, dıştaki deneyiminin dolayımıyla açığa çıkan bir şey oluyor. Yani özdeşlik felsefesinin eleştirisindeki ikinci adım böyle gerçekleşiyor. Çağımızın ruhunu anlattığımızda. Burada çok savunulan zihin, bilinç ya da ego dediğimiz karşı çıkan e, ilginç bir Jibber Ryle'ın bir e, sözü var. Onu da anımsatmak istiyorum. Zihin aslında meşru olmayan bir koyut diyor. Bir, bize ait birçok özellikleri, yüklemleri bir kategori olarak gösteriyor. Tövsel bir kategori. Yani zihni ve beden ayrımında. Bu aslında hepimizin bildiği bir kategori hatası. Yanlışı yapmaktır diyor. Bu da e, hayır genel varlık ve zamanını okuduktan sonra onu, onu yorumlarken bile getirdiği bir şey. Önce ne olduğunu bilmediğimiz, varsaydığımız, krallığımızın ve küstallığımızın, dünyadaki egemenliğimizin, mutlak egemenliğimizin değişmeyen hakimin zihin ya da insan tözselliği, dünya içinde varlıkla içimleniyor. Hem ayrıca, vesaire artık de ondan sonra gelenlerde. Dolayısıyla e, töz felsefesi ve ontolojisi Sıkı bir eleştiriye tabi Bunun göstergesi de Sartır'da kendini açığa çıkaracak olan özdeşlik yerine e, aslında parçalanmış bir ben e, ya da kendi deneyimleriyle sürekli açığa çıkan, sürekli değişen asla kendisi olmayan bir ben tasarımı olarak anlatması. Sartır'ın konumu ne? Bu Aşkın Sağlığı Ego ya da Translendental Ego e, kitabında, ünit bir kitap, o şeyden önce yazdığı, e, Duygular üzerine yazdığı kitaptan önce e, ele aldığı, e, bilinç, insanın bilinçsel ya da bilince dayalı bütün etkinliklerinin ardında değişmeyen bir egodan söz edemeyi istiyor. Tam tersine ego diye insanın bütünlüğünü temsil ettiğini varsaydığımız şey dışarıda diğer egolar gibi rastladığımız diğer egolar gibi dışarıdadır. Ancak onun dolayı da, yapıp ettiklerimiz de eğer bir bütünsellik varsa o ortaya çıkacak diye. Dolayısıyla bizim yapıp ettiklerimizin bütünlüğünü değişmeyen bir ego sağlamıyor. Tam tersine bizim kendi yapıp ettiklerimiz geçmişte Şimdi ve gelecekte umduklarımız, yaptıklarımız ve yapmakta olduklarımız şu anda bir senteze ulaştığında ego dediğimiz şey ortaya çıkıyor ve ondan söz ediyoruz. Zaten tabii oraya girmek e, istemiyorum. Yine aynı Hüseyin'e karşı geliştirdiği argümanlarda iki temel nokta var. Çünkü biz aşkınsal ego ile deneyimimizde karşılaşmıyoruz diye. İkincisi de... E, onun varlığını aslında açıklamak zorunda değil istiyor varlığını çünkü yine deneyde kullanmıyoruz ve tanımamıyoruz diye. Sartre'nin bu benlikle ilgili, özdeşlik ilgili eleştiricisinin ve duygu kuramının günümüz düşüncesi açısından önemini ve geçerliliğini göstermek için Derida'yla Sartır arasında, e, daha doğrusu Sartır'ı eleştiren Erlida perspektifinden bir şey söylemek istiyorum. Derida'nın e, sorumluluk kavramını ele alışı, Bana aslında Sartır'ın sorumluluk kavramını ele alışıyor. Anımsattı diyebilirim. Buradan da başka bir teyze geçeceğim. Onu beğenir misiniz bilmiyorum. Üzerinde tartışmak ister misiniz? Bu da ilginç bir şey. Son zamanlarda... Tanrı bilim okurken aklında kaldı. Biliyorsunuz. Yeme içme yok. Namaza, niyaza başlayacağız. Bu arada Tanrı bilimle de uğra uğraşmaya başladık. Onun etkisi diyebiliriz. Sorumluluk ya sınırlarını aşarmışlidir diyor devletten ya da o sorumluluk değil. Ya yani şimdi burada e, hocam itiraz edecek eti normatif etik sınırlarının dışına taşınan bir e, saptama oldu. Ve işte saatlerinde bu e, öldükten sonra yayınlanan e, ahlak üzerine notlar bunlar e, bir şeyi böyle diş kuşalar gibi alışkanlıkla yaptığınızda o şey iyidir. Yani da öyle İngilizcesinde öyle bir şey Have it is not good because have it is habit diye. Yani bir şeyi alışkanlıkla yapmak onu ahlaklık kılmıyor. Ee, Etrafımızda öyle insanlar var. Annesine babasına bakar. Bu kararlara yardım eder. Ee, i̇yi bir insandır dediğimizde. Sadece buna iyi bir insan demememiz gerekir. Çünkü o, bu sorumluluğun bu özelliğiyle karşılaşmış, Sorumluluğun bu özelliğiyle dışarıda yaşayan, bu risklere kendini açmış bir insan olarak görmüyoruz. Nörmatik etikler. Yani şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bunları yerine getireceğim türden değil. Olmamış şeylerin alanında, gerçekleşmemiş şeylerin alanında olmak aslında insanı etik bir varlık yapıyor diyebiliriz. Derrida'nın bu sözü şöyle anlaşılabilir. Sorumluluk öznenin bir özelliği niteliği değil onda olan çok sorumlu bir insandır dediğimizde bu orada sahip olduğu bir özellik değil tam tersine sorumluluk şu demek insanı özne olarak ya da varlığı özne olarak olanaklı kılan bir alana açık olması demek. yani sorumluluğu alabilme olanağına açık olmak aslında sürekli bizim etik bir varlık olduğumuzu gösteriyor. Yoksa normatif anlamda bir şeyleri becermek ya da Sartre'nin sincerity dediği şey, Yani de bize verilmiş bir görevimiz var Tanrı tarafından ya da insanlar yaşadığımız toplumun değerleri tarafından biz onu yerine getiriyoruz. Onun yerine authenticity dediği zaman da kendi olmak özgürlük katıyor işin içerisine. Bu özgürlük anlayışı aslında olanaklılığa açılma demektir. Burada da ilginç bir şey var. Dünyaya hep olup gitmiş şeylerin betimlenmesi, onların tanımlanmasıyla bakıyoruz. Belki de e, mutsuz olmamızın, sömürünün olması, Kapitalizmin hala yaşıyor olmasında bunun da etkisi var. Bir de olanaklılık olarak bakalım dünyaya. Her şeyin durup bitmediği, her şeyin kendini hala farklı bir gösterebileceği düşüncesinin yaşadığı biçimde de bakabiliriz diye düşünüyorum. Sanırım özgür diyor böyle bir olanaklılık olarak düşünüyor ki, ee, sadece empirik anlamda özgürlükleri tanımlamak da onları bir araya getirmek bizi gerçek anlamda özgür kılmıyor. Ontolojik olarak e, bunu kabul etmemiz lazım. O yüzden insan özgürlüklerini, insan özgürlüğün kendisidir sözünü altını çizmesinin nedeni bu olsaydı. Yani özgürlük pratik olduğu kadar. Ontolojik olarak açığa çıkmalı. Bunu da açığa çıktığı ile insanı böyle bir olanaklık olarak sunmak. Duygulara gelince duygular Sartre'nin mutlak özgürlük kavramıyla iletilir bir şey. Ee, Sartre o küçük kitabında ikiye ayırıyor. Yani telektel kuranlardan söz ediyor. Bir de yani, fizyolojik kuranlardan. Günündeki en etkinlerinden biri de bilimci elbisesi. Orada bizim kendi yani duygularımızın aslında bizdeki dış nedenlerden dolayı becerimizdeki fizyolojik değişmelere verdiğimiz tepki olarak anlatılıyor bu. Zaten tam tersine duyguların bir strateji olduğunu, dünyayı dönüştürdüğünü, aslında ee, enderlibler bir temeli olduğunu. Ve onların akıllı, uslu şeyler olduğunu söylüyor. Tam tersine duygular kördür, duygular akılsızdır, duygular anlaşılamaz ya Bunların da fizyolojik, nörolojik kökenlerini araştırıyorlar. İşte burada en temele etkiliğimizde ya davranışçı model ya da indirgemeci modelde duyguları bizdeki beynimizdeki nörolojik değişikliklerle açıklamaya çalışıyorlar. Sartre, bunun tersine çağımızda gelişen bilgisel yorumlayıcı e, kuramın öncülerinden sayıcı. Çünkü ona göre hakikaten bilgisayar bir özelliği var. Aynı stoiklerin düşündüğü gibi duygular üzerine. Biz duygularımız stratejik şeyler, onlar episodik değil, anlık değil. Bir stratejik bir dünyayı değiştiriyoruz onlarla birlikte. Dünyaya bakışımızı en azından değiştiriyoruz. Ee, ağladığım için üzümlü değilim. Aslında üzümlü olduğum için ağlıyorum. Tersini söylememek gerekiyor diye söylüyorum. Dışarıdan bir nedenle olmamasını söylemesi insanın hakikaten hiçbir gözü bırakmıyor özgürlüğüne. Ben şöyle, e, siz onu nasıl çevirdiniz bilmiyorum Türkçe, bir bütün olarak okuyorum. Neden, e, motif ve sonuç. E, mobil, e, motif, sonuç. Evet, üçüncü bir çevresi, şey var. Bunu bir bütün olarak aldığınız zaman dışarıda sizin o eylemden sizi sorunu tutmayacak hiçbir şeyi bırakmıyor Ya ne yapayım? Elimde değil. Benim kontrol edemediğim bir şeydi. Neden oldu? Yaptım yüzünden. Bunu engelleyebilmek için artık bunu duygularımızı da nedensel bir şeye bağlamıyor. Bizdeki fizyolojik değişmelere bağlamıyor. Tam tersine bilinçli şeyler olarak anlatmayı uygun görüyor. Bir örnek var biliyorum. Eee bunu anlatarak devam edelim. Bir koca evde masanın üzerinde karısına yazılmış büyük başka erkek tarafından. icabi diye diyelim. Hicabi Hicabettin tarafından yazılmış medit görüyor. Bir erkek tarafından yazılmış. Mektubu açıyor. Ulan diyor. Mektubu açtıktan sonra bakıyor ki karısına veya itifatta durulmuş da kıskançlık krizleri geçiriyor. Şimdi bunu böyle yorumlayabiliriz. Kıskançlık mektuptan sonra oluşan bir duygu diyebiliriz. Artık tam tersi oluyor. Aslında ikisini eşit derecede değerlendirmeniz lazım. Yani mektubu açayım acaba içinde ne var merak ettim nedeniyle ondan sonra oluşan o kıskançlığı onlara eşit ölçüde değerlendir. Aslında o kıskançlık Önceden de bunun bilinci var. Yani öyle değerlendirmek lazım. Bu arkadan gelen bir şey olarak düşünmeyin diyor. Bak, eşini boğduktan sonra diyeceğim mektuptan sonra. Hakim önüne çıktığında, vallahi hakim bey, işte tarih var. Ben mektubu <gülüyor> aslında fatura zannettim. Bizim hanıma yazılmıştı mektup. Ve ya, kendimi kaybettim. Ya yani, tablo budur öyle anlattı. Tam tersine. Bu stratejik bir şeydir. Dünyayı değiştiriyorsunuz. Başka örnekler de veriyor ya Sartre kitabında, kitabında çabasında veya çalışmalarında, işte bir taşlı evinde bir gölgeyi görüp bağıran kadın nedense değil. Çünkü ayı dönüştürüyor. Hatta insanın kendini kandırmasını da örneklendirirken duygularına kadar stratejik olduğunu anlatmaya çalışıyor. Önce Sartre, Descartes'ten beri gelen en büyük soruyor yani duyguları zihinsel, zihnin içeriğinde olan şeylerdir. Tersini değiştiriyor. Tam tersine, ve zamanda tutarlı bir biçimde anlattığı bilinç kuramını denk gelecek biçimde, aslında bizim inişli şeyler olarak dışarıda gerçekleştirdiğimiz şeylere tepkidir. Onun nesnesi de aslında o yönelimsellikte açığa çıkıyor. Önce delirdim diyorsunuz. Yani bu işe çok kızgınım diyorsunuz. Kızgınlık sizin esnenizdir. Ama neye kızmış olduğunuz üzerinde düşündüğünüzden sonra açığa açığa düşünümsel bilinç dediğimiz şey işte bunu doğalık ve inçlikte belirtti gibi o zaman o sürede açığa ve aslında çok kökensel bir sorunun cevabını da veriyor. Hem özgürlük kurama açısından duygularımızı kontrol edemediğimiz, onlardan sorumlu olmadığımız şeyler olmaktan çıkarıyor. Böylece psikolojisinin kontrolüsünde onu koyuyor. İnsan her şeyinden sorumludur. Yok. duygularından da. Ayrıca zihin beden ya da ayrımından beri açığa çıkmış olan duyguların ve bedene ait olan her şeyin ikinci bir önemi olduğu ve önemsiz olduğu ve insanın aslında kontrol edemedi ve kontrol etmesi gereken yönü olduğu uzun 2000 yılı felsefe tarihindeki bu ayrımı da bir anlarda e, yok etmeye çalışıyor. Zaten önemi e, kendi yaşantısıyla felsefesi arasındaki bu tutarlı ilişki dışında yapıfettiklerinin sadece bir model olmadığı hala ee, çok değerli düşünceler olarak tartışıldığı bir yarar var. Ee, bu ne anlama geliyor bilmiyorum ama hiç sevilmediğini düşündüğümüz ülkesinde cenazesine de 51 kişi katıldığı söyleniyor. Bu da bir trivia klasik olarak. Saatının cenazesine karşı katıldığı evet. soruşuna yanıtlar varsa bir bilgi, bir, bir, bir işten 50 bin kişiymiş. Önemli bir <Gülüyor> insan e, moda gibi konu kapatılacak biri bir zaten. E, her filozofu verdiniz önem gibi o da uzun yıllar tartışıldı. Çünkü kendi öyle istedi. İnsan bir taslaktır, insan bir özgürdür. Bölümünden sonra bile ya yaşasaydı şunları yapardı türünden asla konuşamayız insanımız. O taslak mükemmel <gülüyor> oldu unutulur gider ya her hipotetik konuşuruz. Neler yaptığına, neler ettiğini ilişkini. Nasıl artık devam edecek? Ben susuyorum. Bu evet. biz çok teşekkür ediyoruz konuşması için. Evet, şimdi e, tartışma şimdi 40 dakika bir zamanımız var. Harika bir zaman. Belki konuşmacıda da e, çok bir de kumandılar. Bir zaman kaldı. Buyurun. Söz size. Sezay. Ben Ertuğrul Boda'ya bir şeyler söyleyeceğim da. şimdi Saatların yaklaşımını daha geniş bir zemini eteğe açıyor gibi bir şey söylediniz. Böylece aslında bizi her şeyden sorumlu tuttuğu için böyle bir zemine çekiyor dediniz. Ama konuşmamız içinde de normatik dokundurmalar yaptınız. Sorumluluk üzerine yoğunlaştınız. Şimdi ...sorumlulukla ilgili konuşmaya başladığımızda... ...mesela biz sizi konuşmadığınızdan dolayı... ...sorumlu tuttuğumuzda... ...konuşmamızda sesiniz ne kadar... Yani ...o fiziksel olay üzerine yoğunlaşmayız... ...sizi bir şey göndermesinde... ...sorumlu tutar. Demek istediğim... ...eğer elimizde... ...sizin konuşmanızın dışında bir şey bulamazsa, ...sizin nasıl olacak da... ...konuşmanızdan sorumlu tutacağız. Yani... ...bir değer olmadan nasıl olacak da bir sorumluluk soruşturması? Sizi neyin üzerinden sorguya çekeceğiz? O da ikili bir ayrımdan bahsediyor. Etikten söz edebilmek, bu olanaklıktan, moraliteden söz edebilirsin. Yani benim davranışlarımla ilgili yani herhangi bir perspektiften veya ardı kuram açısından yorumlayabilirsin. Ama bu etiği olanaklı kılan bir şeyle sınırlayamayız yani moralite eti olana tıkılmıyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Devinas'ta da, Devinas'ta da Haydiger'da de Sarkt'ta aynı şeyler söylüyorum. O her şeyden sorumlu olabilmek bana e, bitti ettirilmiş bir dizi yargılarla sınırlı olamaz. O alanı aşmak için özellikle hanım Sarkt'in üzerine yazdığı eee onunla hesaplaştığı İYİ'yi işte, e diye bir şey var. Eating Well, İngilizce'nin şey kitabında. Sorumluluk e, kendisi sürekli aşağı bir böyle paradoksal bir var. Kendiyle sınır ya bir yerde sınırlı tutamayız sorumluluğu, ontolojik olarak düşündüğümüzde onu ile getirmeye çalıştım. Herhangi bir perspektiften eleştirebilirsin. Bir Moral Kur'an açısından da eleştirebilirsin. Eğer benim burada yaptığım şeyleri eleştirmek istiyorsan, ben neyse yani moral bir şey yaptım bilmiyorum. Oranı buramı göstermedim. Ben de ya. <gülüyor> ya benim burada yaptıklarımı ahlaki açıdan Sartre'nin başkasına vermiş olurum. Akademik bir haysiyetsizlik yapmış olabilirim. Ya da bana ait olmayan bir düşünceyi bana aitmiş gibi sunabilirim. Değil mi? Burada öyle bir haysiyetsizlik olabilir. Sen onu tespit etmiş olabilirsin. E, Kantçı, Aristocu, şöyle bir şey açısından eleştirebilirsin elbette. Sen bana, bana göre haysiyetsizsin desin. Ben de sana Benjamin'in örnek veririm. Derim ki, e, kolaj devredildi, istediği düşünceleri al birbirine yapıştır, dünya böyledir derim yani, oraya öyle ama burada daha derin bir kavramı tartıştık, tartıştığımızı zannediyorum diye. Her yani sorumluluk zaten insanın özgür olması bir insanın özgürlük olması dediğimizde bu sadece empirik durumla sınırlı bir şey olmuyor. Ya da bütün onları gördüğümüz bir araya topladığımızda bizim gerçekten sorumlu bir varlık olduğumuzu açığa çıkarmıyoruz. Yani on, bu böyle bir toplam da değil. Baştan sonra sorumlu, baştan sonra özgür. Bakın zaman bile e, o tutsaklığı yapamıyor. Geçmişten bahsettiğim hocam geçmiş. Sartın'ın yorumuyla bizim tutsak eden bir şey olmaktan çıktı. Yani onun terörünü de öyle aşıyor. Çünkü artık sen oraya ait olmaman gerekir. Çünkü o sen değilsin ama sensin. Şimdi de sen değilsin ama sensin. Gelecekteki de sen değildin ama sen olacaksın diye. O zamanlaşma, o dağılımı açtığında özenle bunu söylüyor. Hiçbir şey, zaman bile insanın bu özgürlüğünü tutsak yapamıyor ki zaman her şeyi müşteriyorsun. Hakim gibi gösterdi. Biraz daha derin ve benim kafamda şu var sürekli üzerinde düşündüğüm hale beceremediğim. Acaba dünyaya hep olmuş gitmiş şeyler dışında bir de olabilir sözlüğüyle bakınca da neler değişebilir. Olmayabilir de, olabilir de. Böyle bir genişlik içerisinde o zaman şeylere bakışımız ne olabilir? O zaman insana bakışımız ne olabilir? O zaman değerlere Böyle bir çökensel bir değişiklik. Bak bunda o vardı aslında. Yani burada Sartır'la işlendirmeye çalıştığım şey oydı. Yürü ettim bunu. Başka mı? çok basit bir şey, şu çok karanlık olarak bildiğimizde çok basit bir şey düşünüyorum. yok saydığımızda özür özgürle ilgili. Özgürlik sizde oradan dolayı yaptığınız her siz oldunuz. Yani, yani bir şey değil bu. Bu kadar da e, nesneler düşündüğümüzde bu kavramlar gibi tamamlıyorlar. Yani oradan başlıyor. Öz yok bildiğimizde. Sarkların yaptığı da bu, kosmolar düşündüğün yaptığı da bu. Sonunda ee, o yok saydıklarıda, o sizi öldürmeye, o ve sizi sonumluğa götürecek. Yani çok anlaşılması bir şey değilmiş gibi. çok yıllarca şey. tersi bize gitti. Hayır, peki zorlayan, anlamakta zorlandığımız şey bu alışkanlık. Şöyle bir yazılar çoktu. Bin tane gösterebilirim. Saattir, Nietzsche, Haydiger çizgisinde olanlar, işte Derida. Bunda insanı, özgürlüğü, değerleri ortadan kalkıyorlar. Çünkü sorumlu bir insan ortadan kalkıyor. O tığsellik, o kovid ortadan kalkıyor diye. Bütün eleştiriler var. Tam tersini söylüyorlar. Senin söyledim Yani buna alışmak yerine onun daha değerli olduğunu, onun daha olanaklı olduğunu. Bir, bir özdeşlik yoksa yapıp ettiklerinden sorumlu bir ev boya sürekli göndermede bulunmuyorsa diye sorumluluğu orada konumlandırıyorlar. Sen doğru. Kozmoderniz böyle yapıyor. İnsanın koşulsuz özgürlüğü ancak orada. Evet. Ama işte orada bir sorun var. Aynı şey zaten o bir bilinci bu kadar bir etkinlik olarak sunduğunda yapıp ettiklerimiz aslında onun, o sorumluluk düşüncesinin bir iltiri ama ontolojik olarak da zorladığı şey yok. Zaman da tutmuyor diye. Hatta Falkner üzerine çalışmasında da gelecek öyle bir tartışma vardı. E, Kaufman tersini söyledi. Yani zaten gelecek yoktur dediğinde onu yanlış anlamıştı. E, kötü de olsa bir gelecek daima vardır. bir ontolojik olarak. Yani, gelecekten söz edebiliriz ama bu orada umacağımız mu şeylere yapacağımız bir gelecek değil. Sadece yapabileceklerimizin olduğunu göstermesi açısından bir olanak açım dediğini söyledim. Yani sen de biline ben de katılıyorum da. Herhalde şey söyle. akademik e, dünyada bize katılmayanlar Bize katılmayanlar çok yani. Hayır <gülüyor> alacak bir şey yok. Sefer ya. Eee Özgürhan'ın yabancısı onları böyle bir burada tekrarlamak ile katkıdırmak ee, Benim mesedik etmenizde doğacağım bir katolik papasıyım. Ee, bu papas bize aklına en bir, bir e, cümledir. Evet. En sıkı, en çetin ahlakın eksistansiyonu Ahlak Bu tam da işte e, özgürlük ve sorumluluk e, sorun sorunlarından mübreştiği yerde e, ki e, ittifaya işaret bir eee sapkına. Çünkü öteki türlü sorumluluk dedi ki bujetçi adet sorumluluk tam tersine sorumluluktan kaçmak. Yani e, klasik felsefenin e, anlayışı çerçevesinde e, o töz, e, kavrayış, öz kavrayışı öz kavrayışı içindeki sorunu çünkü e, bir benim dışında olan insanların dışında olan insanların çok üzerinde olan e, her türlü bize sahip olduğu verilebilen bir e, hipotetik balık e, karşısında e, onun e, bildirilen uygun davranışlar, sorumluluğu davranışlar, uygun davranışlar, sorumluluğu Bu sorumluluktan kaçmak. Yani bu türlü insan e, özünde, otorist olarak e, özgür olmalı. E, yaptığı edinlerle artık kendinden başka bir hesapleri için kimse olmadığı zaman asıl sorumlulukla baş başa kalıyor. bir alakalı gerçekleştirdi. ben de bir içinde seriştir başkan olarak şeyin kötü kullan tabii yani özgürlük ve sorumluluk arasındaki bağlantıda hocanın şey çok açık bir bağlantı. Özgürsem sorumluyum. Özellikle gençlere bunu tekrar düşünmeli. Çünkü özgürlüğü çok seviyorlar istiyor ama sorumluluk konusunda o kadar istekli değiller. Bir de bir şey, felsefi şimdi Turan Bey'in biraz önce söylediği şeyde ben felsefede bir başka bir örnek bilmiyorum ki özgürlüğün olmadığı yerde sorumluluk değil. Felsef. Onun için söylediğiniz daha çok dinsel sorumluluk işte. Yani yoksa hangi filozof, Aristoteles'i düşünürseniz Kant'ı düşünürseniz, aklınıza kim gelirse Özgürlüğün olduğu yerde ancak sorumluluk vardır. Hatta olanağın olduğu yerde sorumluluk. Olanak yoksa sorumluluk da yok. Onun için ben bütün felsefe görüşleri, bence özgürlük ve şeyler, aynı bağlantıyı kuruyorlar diye düşünüyorum. Yanılıyorsam beni izah edeler. Sırayla söz vereceğim. Arkadaşlar son herhalde sana böyle. Ama bu özgürlük ve sorumluluk arasındaki bağımlıda kriz, kriz yarattınız. Başkasını baştan özgür kabul edemem edememdi. Ve ona dair sorumluluğun öncelik öncelik bir sorumluluktur ama onu baştan özgür problem edemem. Onu iklimi sürekli düşünmem gerekir. O bir başkası olarak benim ben, ben olmamın koşulu olarak bir başkası olarak konumlandırılır. Hani orada bence bu özgürlük sorumluluk içerisinde kriz yaratan bir şey var. Niçin özgür bir başkası baştan özgürlüğü? Sarkıda var mı? Mesela buna dair bir ki başkasına dair, başkasına açılan bir özgürlük. Hocam. Tarih ansam. Ne? Levinas. <Sen kendini> Demeyeceğim tabii <gülüyor> <da>. ben. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyecekseniz de evet. Yok yani. Levinas Sartre, e, başkası cehennem den bir adam Levinas'tı. Bir yere nasıl düştü? Daha olduk. Açık olarak söyleyebilirim. Yok Levinas'ın öyküsü nasıl? Avlılanıyor bu salonda. Öteki dediğim şey. Öteki fiziksel bir ötekten bahsetmiyor. Aynı, bence Laka'nın biz gibi bir de ötekimiz var elimizde. Yani istediğin kadar öteki empirik olarak fiziksel olarak olsun yetmeyen bir şey ona göre. O da bir açılım. O, onun da zaman sallığı sürekli ötekiyle olan bir açılım. diye düşünüyorum. Özgürlüğe gelince de özgürlüğü o şeyi gitmekle, ilgiden kopmak da bildiğim kadarıyla e, özgürlük. Yani sürekli kendi kendine referans verme insanı ne zamansa ne de özgür kılıyordu. Özgür kılabilmesi için ötekine Doğru. O zaman sen diyorsun ki ötekinin ötekinle sorumluluk özgürlükten önce geliyor. Yani insanı özgür kılan Levinas'ta sorumluluk oluyor. Çünkü kendi kendi ben sevgisini kırabilmesi için orada janssta takılıp kalmaması için yapması gereken bu. Bu konuda emin bilmiyorum. Yani. Yani, bu ben gence sormak istiyorum. E, bu e, olmuş onun hiçbir şey yok olmakta olanı olanağı varmış. E, ve ben, o, <gülüyor> Yani, o amaçlı var sen, 27, 80, 80, 80 Fransız evini görmedi, yaşamadı. Ama e, bu önerkisine, bakarsak onu yok sayacağız. Yani o an olmakta olana müdahale edelim. Onun sorumluluğundan olarak. Ya da bilinçli olan bir şey şimdi hiçbir şekilde bilemiyor. E, o artık ya da Fukuyama'nın söylediği gibi tarihin sorunu. Yani ya da epistemolojiyle de ontolojik epistemoloji hı hı. fenomenolojik e, epistemolojiyi reddediyor. Yerine ontolojik fenomenolojiyi kuruyor. Bir önceki otorumda onlar söylendi. Yani tarihi reddederek, insanlık tarihini reddederek, tarihi olayları reddederek, hı hı. Yani on epistemolojik, o epistemolojik bilgisini reddederek yeniden şey yok yok öyle bir, bir şey yok orada. Öyle, bir, şey. ben ya, öyle bir yorum yok. Geçmiş yaşlık, hiçlik kavramını buna dayandırarak benim anladığım o. Geçlik evet. kavramını bunlara dayandırarak e, temaylendiriyorum. Bakın biz geçmiş müthiş bir ağırlıktır. Yaşık ettiklerimiz, deneyimlerimiz değil mi? Bizi belirlediğini düşünüyoruz. Ve ya yazgımız yüklükçe daha da kalınlaşır. Yapıp ettiklerimiz. Sakinin biraz etki oldu. Yani bizi bağlayan bir şey olarak açığa çıkarsa geçmiş tamam açısından Tuhan Hoca da deyildi aynı şeyi söylüyor bunu anlatmaya çalışmaz ama bizim mutlak olarak özgür olma şansımız ortadan kaldı geçmişin böyle bir belirleyiciyi yok ki geçmiş sürekli değişmekte olan yani bir şey yani sürekli yeni yaşadıklarında yeni deneyimlerinde geçmişteki olgular sert biçimde orada durmuyorlar. Ya da mutlak belirleyicilikleri. Onlar sürekli, onlar da değişmekte olan şeyler. Yani geçmişte de değişmekte olan şeyler. E, demek istediği bu. Orada mutlak, değişmeyen ve oradanıyla, o olgusalıyla bizi belirleyen, bizim tutsağımız olan bir geçmiş yok. Eğer öyle bir geçmişi varsayarsak, Şimdinin özgürlüğü, yani yaşadığımız özgür anın olanı avlatıdan kalkar ki insanın mutlak özgürlüğünden söz etme şansımız kalkar. Aynı biçimde gelecek de yoktur demesinde de aynı e, motif var. Yani bizi gelecekte bekleyen şeyler, bir belirlenmişlik yoktur demeye çalışıyoruz. Ya bu tehditlerimiz ya da, ya da yapabileceklerimizin açılmayacağı bir alan olarak düşünüyorum. Bu ee, e, Geçmişte kalan şeyin artık yani insanın Kendinde ve kendi için ayrı olduğu aklı ederek düşünürsek, geçmiş şeyde kalan her şey kendinde olandır. Ama insan je veux yani idimiş kendi için e, e, kendini olan olarak, doğal e, içinde insanı belirler, yani değişimin içini içinde belirler. Ama nerede değiştirelim? Yaşadığımız sürece, kendi için oluyoruz sürece, e, ileriye doğru yaptığımız adımlarda, bu bizi belirleyen, bizi şekillendiren, bizi kendisine göre tarif edilmeye zorlayan, bir değiştirme Kulenamız vardı. Ee, gizli olduğunda, gizli olduğunda diyoruz. Ee, cehennem başkalarına sözünü e, ilk defa olay çıktı. PSİ sert. Şimdi orada e, üç kahraman, üçü de hayatlarında e, işi işte bir takım şeyler yapmışlardır. E, kötü hareketleri olmuştu, şöyle oldu şekilde ölmüşler de ve cehenneme gelmişler de. Şimdi cehennemde bir salon şey o, orada orada ki, bir orada konuşurum. Şimdi ona da ki derim, mesela sen e, hayatında bir ihanet yüzünden e, aklına kalmadı. Sen o o kadar önemli değil. E, Ölülmüş bir kişidir ama kendine mesafenin bir, bir kavramı olan kendine aldatma sorununda. Efendim, e, oradaki diğer iki muhatabına e, bir Türk kahraman gibi var. Orada bir e, devamlı çekiştiği ülkelerden bir tanesi İnez adındaki bir katili. Onun da şu anda hangi nedenle cehenneme geldiğini hatırlamıyorum önemli değil. Fakat tabii Türk kişiler daha akıllı. Bu ne söylediğim gazeli çekişmeler. Pires'in ee, çok önemli bir yerinde ee, Garsen'in e, böyle bir ihanetin sonucunu taşıyarak oraya gelmiş olduğu böyle bir dünyaya gelmiş olduğu ortaya çıktığında Garsen yine size çok dramatik bir soru yalardı. Diyelim ki bir hayat tek bir edimle yargılanabilir mi? ve ineste hiç acımda Şimdi hayat tek bir edimle yargılanabilir. Neden yargılanır? İşte garsen durumda edilmiştir. Geçmişiniz, başka bir şeyimiz kalmamıştır. Bak, yoksunuz dünyada ve yaptığımız edim iyi veya kötü neyse o artık sizin yazınız anlamında ...siz ileride Ama yaşayan bir insan için böyle bir şey söz konusu değil. Yaşayan insan özgür... ...geriye doğru... ...ve umumsallık... E, ...imkanını beraberinde barındıracak. Daha iyi hareketler yapabilecek, daha büyük hareketler yapabilecek. Ama e, her yaptığı hareket... ...kendinde olarak geçmişe kalacak ve onun o nihayet noktaya kadar sürece sevimlerini belirleyecek kendi için bir olarak bunun da farkındadır. Bu sürecin de farkındadır. Sevasallığın bir anlanda anladı o. Bu sürecin farkında olduğu için özgürlük ve sorumlulukla mücadele etmek zorundayız. Şey, yani çok şöyle kaygını anlıyorum. Neden sen olarak bir bahane olarak kalmıyor geçmiş. Resahı ve verecek bir, bir şey olarak böyle Benim öykümde, benim anlatımda, anlat yaşamım neyse. Ama yapı kısıtlayan ya da onların bir şekilde <gülüyor> sert bir şekilde biçimlendiren bir geçmiş olarak kalmıyor. Orada değişmeye açık bir geçmiş, umurumda açık geçmiş diye düşünüyorum. Bu da biz hayatımızı hep böyle net bir biçimde göremeyiz. Kaç yaşındasınız diyelim 35, 35 yıldır yaşıyorum diyemezsiniz. 10 yılı gitmiştir çocukluk, ne olduğunu bilmeyiz. Oradaki anılarımızı toparlayamayız. En fazla 35 yıllık yaşamı, yaşadığımız yaşamın kalitesine, verdiğimiz kararlara, yaptıklarımıza bağlı olarak belki 20 yılının bir öyküsü güzel bir içinde açığa çıkabilir. Ben öyle başlatıyorum. 50 kişi yaşındayım ama herhalde toplasam öykülendireceğim 20 yıl falan mı çocukluk şeyiklerimiz 1980 davetiyesi, <gülüyor> çocukluğum 12 yaşına kadar ne bileyim doğuluyum ben 12 yaşına kadar ailemizde hatırlamadığım şeyler var yani onlar nasıl toparlayacağım? Dolayısıyla fiziksel olarak yaşamımla üzerine konuşabildiğin yaşamın örtüş mü? Öyle kolay da bir şey değildir. İnsan kendi hayatından bahsetmez. Geçmişte ya geçmiş tüm terörüne mahkum olacağız. Geçmiş olduğu gibi bizi kontrol edecek Ya da geçmişin bir şekilde farklı bir biçimde dinamik bir biçimde algılayarak gelecekte yapabileceklerimiz şeylere katacağız. Ünlüyorum. Hala o yönden kaygıda. Evet, Cezay'ın sana da şey ver, söz vererek isterseniz bitirin. Zaman olarak. Evet, Cezay. Evet. İlk sen soru vermişti, son soru vermişti. İlk soruya tekrar Şu zaman dolayı. Bana sanki öyle geliyor ki sorumluluk özgürlüğün koşuluymuş gibi. Ya sorumluluk özgürlüğün koşuluymuş gibi. Niye dersek bir eylemde eğer ben en başta kendimi tamamen özgürlüğe batmış olarak bulursam ee, hiçbir eylemimi diğerine değerli kılacak bir kriter bulamayacağım ama eyledikten sonra eğer kendime bir şeyi çiğneniş olarak suçlu bulup, buluyorsam bu aynı zamanda sorumluluk bilincinin koşulunun bende özgürlükten önce bir şeyin olduğu anlamına gelmez mi? Hiç sorumluluyor. Hayır <Artur Hoca>. <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben, de, hayır, ben ben sadece, yani anladığım kadarıyla soruda gayri bir soru var. Soruyu bana sat satın almıyoruz değil mi <gülüyor> <Öyle> de <yaptım>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle, bu soruyu? Böyle de <gülüyor> hayır, ben, ben hangisi, hangisi, şey vardı? Ben onun için espri Hayır mi? hocam ya. tavuk cücüğü hikayesinde çok basit ya. bir haberden bahsediyor. Tavuk cücüğü diyor <gülüyor> <diyorum. gülüyor> Yani ben eyledikten sonra kendime eğer kötü hissediyorsam özgürlükten önce bende bir şey olması gerekiyor ki kendimi kötü hissedeyim. Aksi taktirde e, yeni ürettiğim, eyledikten sonra ürettiğim bir şey göre mi kendimi kötü hissediyor? Önemli. Kötü, kötü hissetmeyi söyleyeyim ben sana. Che Guevara doktor olarak katılıyor. Öyle bir hükü anlatılır ya saat? Ee, silah sinir çantası hangisini alayım diye değil mi? Silahı al, al sıra Yapıp ettikten önce verilen bir karar. Ne diyorsa artık sadece kendim için değil, bütün dünya için seçiyorum. Ama sen seçme yi ortadan kaldırıyorsun. Hep yapıp ettiklerimiz, üzerine koyacağımız şeylerden sıkı. Ya seçme değil mi? Seçme da sorumlu. Onu da elintirmiş yani. Değil mi? Seçebilmek. Çoğu insanı seçemediği için araştırıyor. Ne dersin bilmiyorum ama burada hani çoktan seçme özgürlüğü değil. Yok o değil mi? ABCD şey, yani yani yani <gülüyor> şey. yani şıklarımız yok yani. Ama yani. ABCD şıklarını açığa çıkaran şey özgürlüğümüzü. Yani olanaklarımızı yani, çıkaran yani şey özgürlüğü. Dolayısıyla <gülüyor> önümüzde verilmiş gibi sandığımız şeydir aslında seçtiğimiz için önemli farkı. Hayatı seçiyorsun. Herkes adına seçim yapıyorsun diyor. Şimdi beylik dostları gelebilir ama hep öyle büyüdük kardeşler. Kardeşimizi de de üçüncüsünü geliştirmek basına. şimdi bir örneği var size. Böyle Tam da savaş döneminde eee Fransa çık ayarlındayken. Evet. Babamın. İki tane seçenek arasında kalır. Yani bir, Frans ve İngiltere'ye geçip Dürgölü'nde başlayan bir eşek var. Bir de hasta, bunu yapması için hastanesini bırakması gerekiyor. Ya da bundan vazgeçip hasta annesiyle uğraşması. Şimdi burada tek başına bir adamın. Yani tek başına bir ilginç daha. Neye kadar verecek? Hangisi bu? annesini ölüm düşüşünde bırakıp İngiltere'ye gitmesini yoksa direnişten Almanlara karşı direnişten vazgeçip annesine bulaşması. Yani evrak korkmuş bir kimse. Bayan Dun bunda ona e, reçete sunacak kimse yok kendisi Kendisi karar verecek. Sorumluluğu da orada, özgürlüğü de orada. Ebeveyn onun için aynı şeydir. Yani anlaşılmaz ama tabii ki eee ve ilişki çok açık bir ilişki ama cezayı yani başka bir yere götürmeye çalışıyor. Tabii ki eee yani Levinas'la ne kadar uyuşur? Derrida ile, Lacan'la bunları başka konuşulabilir, Hem bir arkadaşımız sordu. Ama eğer baştan belirlenmişlik yoksa öz önceden belirlenmiyorsa yani özü biz yaparak oluşturuyorsak ki Sartre'ınki görüşü budur. O halde ondan sorumluyuz. Yani eylem hep bir projeksiyon olmayan uzanma ve eylemlerin kendi yapımızı kuruyoruz. Yani bu kader düşüncesinin tam zıttıdır. E o zaman da sorumluyuz. Eğer ama Tanrı yapımızı belirlediğimizde Tanrı varsa, işte Ekrem hocanın başladı dediği gibi, yazgı varsa o zaman da benim sorumluluğum yok. Ya yani sınırlı, sınırlı bir sorumluluk var. Ama Tanrı yok ve tamamen ben belirliyorsam, bütün üye sorumluyum. Yani bu çok açık, en açık yerlerinden birisi şey zaten. Sahte. Evet, bizim ee... Yani, Elif'in evet. dediği gibi bu e, ben e, Almanya'dayken o zaman daha şey yoktu, bir kursuna gitmiştim. Bu, Doğu Berlin'den, e, Batı Berlin'e kaçan insanlar var. Bir kızcağızı gösteriyorlar, Batı Berlin'de markette geziyor. Bir sürü sabunlar var, Böyle 20 tane sabun, şampuan falan. Bak ne kadar özgür diyorlar kameramanla. E, NDR'da gösteriyor işte o zaman Almanya en güzel televizyonu bir sürü cinsi görüyor. Ah ne güzel falan diyor. Özgürlüğü. Yani bir sabun, 50 sabun içinden bir sabunu seçmek değil. Onun dediği sabun. Bir hayatı seçiyorsun. Yani her yaptığında kendini seçiyorsun dediği bu. Yani bu seçimlerin seni kökensel olarak etkiliyor. Sadece münexel bir şey değil. Bu demek istedim. Evet. Um, teşekkür edecekleriniz. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor>